Kıymetli izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Gündeme dair konuşuyoruz. Sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yöneltiyoruz. Onun çok kıymetli yorumlarını alıyoruz. Efendim Mughla'dan Serkan Bayram, Kaç gündür gergin bir ortam var. Televizyonda haberleri ya da durumu değerlendiren insanları dinlerken, Bir an olsun yorulduğunuzu, ruh halinizin değiştiğini anlıyorsunuz. Ama şu an hocamızı dinlerken içimiz huzur doldu. Gönlümüze sanki soğuk sular serpildi. Allah Efendimizi bizlerin milletin başından eksik etmesin. Uzakta olsak gönlümüzü sizlerle tutmaya çalışıyoruz. Demişler efendim. Evet. Bu Allah ile beraber olunca mutlaka gönlüne sekin etinir. Her şeyi Allah adına okumamız gerekir. Şerrin arkasındaki hayrı da görmek gerekir. Evet, bu böyle şer gibi görünse de hayrı görmek gerekir. Allah buyurur diye ayet-i kerimede. Siz biz iman ettik dedikten sonra imtihana tabi tutup imtihana tabi tutmadan İmanımızı öyle kabul edeceğimizi mi sandınız? Öyle bir şey yok. Mutlaka imtihana tabi tutar. Neden imtihana tabi tutar? Kul doğru ya da yanlış yaptığını anlasın. İmtihan bunun içindir. Doğru için, doğru yapmak için çabasını, gayretini, sarf edip cihadını yapsın diyedir. Allah Zülcelal ve ikramdır. İkramı gelmeden önce Celal ismi tecelli ediyor ki şu anda aslında karşı karşıya kaldığımız durum bu durumdur. Ama ne buyurdu? Şeytanın hilesi zayıftır. Dolayısıyla şeytanla beraber olanların da hilesi zayıftır. Güçleri yoktur öyle. Ama eğer mümin imanıyla güçlüyse hilesi zayıftır. Yok imanı zayıfsa, kendisi zayıfsa bu durumda Evet. Şeytanın hilesine yenilir, düşer. Şeytanın tuzağına düşer. Ama bu sefer inşallah şeytanın hilesi başına geçmiştir. Geçmeye devam eder. Buna beraber dik durmak gerekir. Sorun, çünkü bitmiş değildir. Sorun devam ediyor. Ama müminin imani karşısında Allah'ın mümine yardımı karşısında düşman ne kadar zahiri olarak güçlü olursa olsun o mutlaka yenilmeye, mağlup olmaya mahkumdur. Dayanamaz. Çünkü Allah yardım ediyor. Bize düşen mümince imanımızdan dolayı tavrımızı ortaya koyup gerekeni yapmaktır. Bu durumda karşımızda kim olursa olsun o mutlaka yenilir. Yenilgiye mahkumdur. Söyledim. Kazanmak, bir tek zahiri olarak kazanmak değildir. Mümin ölünce de kazanıyor. Allah yolunda ölmekten daha büyük kazanç var mıdır? Mümin tavrını böyle koymalıdır. Düşüncesi fikri böyle olmalıdır. Böyle olursa evet karşısında hiç kimse dayanamaz. Mutlaka Allah'ın yardımıyla beraber galip gelir. Kazanmıştır. Kazanır. Evet. Efendim Elazığ'dan Halis su içer. Selamun Aleyküm Sultanım. Aleyküm Selam. Bu milletin bizim Sultanımız gibi gerçek mürşitleri arayıp bulmaları gerekir. Hem ahiretleri hem dünyaları için şeytanlardan ya da başkalarından emir alan sahte mürşitleri de tanımaları gerekir. Akıllarını kullanmalıdır. Buna göre de tavırlarını almalıdır. Ne istediğinizde vermedik deyip de yanlış insanlara yapılan yardımların da neticesi ortadadır. Bu yardımların gerçekten hak edenlere yapılması lazımdı. Her şeyimizle mürşidimizin yanındayız. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bizim de ömrümüz, hayatımız, her şeyimiz yolunda feda olsun. Biz vatanımız, milletimiz için gerekirse ölürüz milletimizden, devletimizden yanayız. Küfür tek millettir. Küfür tek millet olmuşsa bizim de müminler olarak tek millet olmamız, bir ve beraber olmamız lazım. Evet. Allah kardeşimizden razı olsun. Evet, olması gereken şey müminlerin evet, tek bir millet olmasıdır. Bir ve beraber olmasıdır. Kardeş olmasıdır. Mümin müminin imanını sever. Eğer biri mümine bakarken onda yanlış görüyorsa ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Mümin, müminin aynasıdır. Aynada kendini görüyor. Yani onun hatasını, yanlışını, eksiğini ya da onun mezhebini onun başka bir harini, ırkını, dilini, rengini görüp oradan bir ayrılık sebebi çıkarıyorsan bu durumda sen müminin imanını görmedin. İmanı görecek olan müminin gene imanidir. Gönlündeki imanidir. İmanla bakmıyor demektir. Ben Allah'a iman ettim. Ben Allah'ın kuluyum. Diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Ben Allah'a iman ettim. Ben Allah'a teslim oldum. Diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? Allah buyuruyor onun imanı güzel. Eğer biri Allah'ı seviyorsa, o sevilmeye layık değil midir? Sevilmeye layık olan odur. Yani sevilmesi gereken tarafını yok sayıp, görmezden gelip, hata aramak, kusur aramak, yanlış aramak, müminin bakışı değil, mümince bir bakış değildir bu. Bu ferasetsiz, basiretsiz iman ettiğini zanneden, imanı olmayan, Sadece imani dilinde olan, ben müminim diyen biridir. Mümin sever. Mümin, mümini sever. Mümin, mümin olan Allah'ı sever. Mümin olan Allah için sever. Allah'ın sevdiğini sever, Allah'ı seveni sever. Dolayısıyla bu sevgisini de ispatlar, ortaya koyar. Gerekeni yapar. Sadece lafla seviyorum demez. Gerekeni yapar. Gönül itibariyle kardeş olur, bir olur, beraber olur. Sevince onun için rahmeti istiyor, cenneti istiyor. Dünyada da kazanmak için evet, elinden geleni yapar. Çünkü mümin bilir ki Allah'ın sevgisi de, rızası da, dostluğu da, aynı şekilde azabı, gazabı da evet, müminin kalbinden gelir, insanın kalbinden gelir. Eğer onu sever, ona yardım ederse, oradan Allah'ın rahmetini, sevgisini kazanır. Onu sıkarsa, üzerse, sıkıntı verirse, ona bela olur, musibet olursa, ona azap olursa, oradan da Allah'ın gazabı gelir. Mü'min, Rabbini bilendir, tanıyandır. O, ferasete, basirete sahip olandır. Feraseti yok, basireti yok. İmanı nerede? İmanı olsaydı, feraseti olur diyor. İmanı olsaydı basireti olurdu. Mümin'e bakınca müminin imanını görür, imanından dolayı onu severdi. Mümin'de bahane aramazdı. Aramaz. Eğer mümini görürse onu sever. Kardeş olur. Dolayısıyla evet, müminler kardeştir. Evet, öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Müminler sadece kardeştir dedi. Allah kardeştir dediyse, kardeş olmak lazım. Yoksa kardeş olamadıksa, mümin olamadık, imanımız yok demektir. Onun için mümin, imanıyla bakar, imanıyla bakmalıdır. Birliğe, beraberliğe, kardeşlikten yana olmalıdır, buna kendinden başlamalıdır. Önce onun kardeş olması gerekir. Bu kardeşliği kendi karşısındakinden beklememesi gerekir. Ben kardeş olmalıyım deyip gerekeni yapmalıdır. Çünkü her birimize lazım olan, gerekli olan Rabbimizdir, Allah'tır. O bizden razı olsun diye, bizi sevsin diye, bizi yakınlığına, dostluğuna kabul etsin diye bizim mümine karşı o kardeşlik tavrını göstermemiz gerekir. Eğer kardeşlerimizle karşı bir sıkıntı duyuyorsak, onlarda hata kusur arıyorsak imanımızı kontrol etmemiz gerekir. Ne dememiz gerekir? Neden mümin kardeşimi sevmiyorum? Neden onda hata arıyorum? Yoksa ben mümin değil miyim? Eğer müminse bu benim ne halimdir? Eğer imanımız bizi mümin kardeşlerimizle kardeş yapmıyorsa bu durumda imanımızda sorun vardır. Evet öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz. Cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Bu durumda birbirimizi sevmiyorsak demek ki iman etmemişiz. Dolayısıyla cennet de yoktur. Allah'ın rızası da yoktur. Evet. Onun için kim birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yanaysa onu sonuna kadar destekliyoruz. Kim de ayrılıktan yanaysa o birliği, beraberliği bozmaya çalışıyorsa bilelim ki o da şeytandan, iblisten yana durmuştur. İsmi ne olursa olsun, kim olursa olsun. Onları destekleyenler de aynı şekilde iblise arkadaş, şeytana arkadaş olur. Onlarla beraber cehennemi boylar. Bunu böyle anlamak gerekir. Bunu böyle bilmek gerekir. Evet. Acar, selamun hocam. Aleyküm Darbe girişimine baktığımızda çok acemice düzenlenen bir plan görüyoruz. Bu yapılanlar acaba asıl olacaklar için bir nabız yoklaması mıdır? bir nabız yoklaması değildir. darve tam teşebbüstür. Bununla beraber hesapları belki birbirine uymamış tutmamıştır. Zamanlama açısından belki yanlış yapmışlardır. Ama onların kendine göre hesapları tamdır. Ama söyledim biraz önce Allah ayet kerimede buyuruyor. Şeytanın tuzağı zayıftır dedi. Allah'tan yardım almadıkları için tuzakları zayıftır. Bunu hesap edemediler. Milletin karşılarına dikileceğini hesap edemediler. Daha önceki o darbelerle kıyaslayıp herhalde hiç kimse bize karşı çıkmaz, çıkamaz. Çıkacak olsa zaten elimizde tanklarımız var, silahlarımız var, askerimiz var, uçağımız var, helikopter var. bombalar. Bombaladılar mı? Bombaladılar. İnsanlar üzerine ateşi ateş ettiler mi? Ettiler. Hatta şu anda mesela haberlerde çıkıyor, oraya toplanan halkı tarayı kurşun tut tutun, biri bile sak kalmasın, İblis böyledir işte. Öyle yapabileceklerini zannettiler, Allah'ın yardımını hesap edemediler, şeytan bu. Zaten şeytana uyanlar da en fazla şeytan kadar düşünüyor akıl hocası şeytan, akıl hocası iblis olduğu için böyle oldu. Ama daha o şeytanlara uyanlar, iblise uyanlar daha birçoğu içeride mevcut, daha kendini aşağı vermeyenler vardır. Bu süreç en az bir 10-15 gün daha devam eder. 10-15 gün sonra ancak selamet olabilir. Bununla beraber en az bir 6 ay daha bu iş devam eder. Bunun böyle anlaşılması gerekir. Allah, hepsinin birden hareket etmesine müsaade etmedi. Evet, Allah onların kurduğu tuzakı başlarına geçirdiği içindir. Müminlere yardım ettiği içindir. Zahiri güç meselesi değil. Mesela Allah, ayet-i kerimede buyurur, Bedir savaşını anlatırken ne buyurdu? Allah, onları sizin gözünüzde az gösteriyor, sizi de onların gözünde az gösteriyordu. Neden? olması gereken bir işin gerçekleşmesi için. Yani savaş, savaşın olması gerekiyormuş. Eğer öyle olmazsa bir taraf korkar, kaçar. Bu durumda mesela o tankların önüne geçenler, onları o darbecileri, esir alanlar ellerinde bir silahları da yok. Ama Allah onlara öyle bir muamelede bulundu ki onlar korktu. Onları korkutan Allah'tır. Bununla beraber eğer Allah yardım ediyorsa, mesele sayı üstünlüğü değildir. Silah üstünlüğü de değildir. Yani eğer biri korkuyorsa, elinde nasıl bir silah olursa olsun korkunca teslim olmak zorunda kalıyor. Bu korkuyu veren Allah'tır. Neden dolayı? Çünkü müminlere yardım etmeyi dilemiş. Bu durumda yardım müminlere geliyormuş. Müminsek korkmayalım. Allah üstün sizsiniz dedi. Onun için endişe etmiyoruz. Korkmuyoruz. Bununla beraber gerekeni de yapıyoruz. İnşallah Allah'ın yardımıyla bu bela, bu musibet böyle defa olur. Böyle ortadan kalkmış olur ama... Doğru yapanlar kazanmış olur, yanlış yapanlar da kaybetmiş olur. Münafıkça bir tavır sergilemek doğru değildir. Tavrımızı olduğu gibi ortaya koymamız gerekir. Kimden yanaysak, neden yanaysak. Evet. evet. Efendim İstanbul'dan Ayşe isimli bir izleyenimiz. Efendim <gülüyor> insanların üzerine silah sıkılması, insanların öldürülmesi çok ağırıma gitti. Bu konuda Efendimizin bakışı nedir? Evet. Söyledim biraz önce. Mümin bir karıncayı bile incitemez. Ama eğer birileri ben insanım diyor hem hem de insanların üzerine böyle silah sıkabiliyorsa masum insanlar, sokaktaki insanlar, kendi şerefini korumaya çalışan insanlar, Birileri çıkıp, senin iradeni kabul etmiyorum, oy vermeni de kabul etmiyorum, seçtiğini kabul etmiyorum, senin sahibin benim diyorsa, bu durumda, onu kabul etmek, kabul etmemek için sokağa dökülmek elbette ki doğruydu. Söyledim, her türlü müdahaleyi de yapmak gerekir gerektiğinde. Allah Resulullah Efendimiz'e ne buyurdu aleyhissalatü vesselam, sahabenle istişare et, istişare İstişare et. İstişarenin sonucunda ne çıkarsa gereğini de yap. Öyle yapıyordu zaten Resulullah Efendimiz. Bu durumda oy kullanmak, seçim yapmak bütün ümmetin istişare yapması demektir. Bütün memleketin istişare yapması deyip e, yapması demektir ki istişare etme hakkını kullanıyor. Şunu seçiyorum diyor. Bak hepsiyle istişare edilmiş. Bu durumda kimi seçtiyse o kim olursa olsun fark etmez. Bu durumda ona uymak gerekir. Onu kabul etmek gerekir. Çünkü olan istişarenin sonucunda olmuş. Seçimin sonucunda olmuş. Ama birileri kalkıp sizin seçtiğinizi ben kabul etmiyorum. Ben ne söylerse böyle olacak derse ne demiş olur? Ben siz ilahınızım demiş olur. Ya onun ilahlarını kabul edeceğiz ya da Allah'ın ilahlarını kabul edip o istişareyi kabul edeceğiz. İstişare Allah'ın emriydi. Başa kim gelirse gelsin fark etmez. Biz Bir istişare, yani bir oy kullanmanın sonucunda seçilmiştir o. Hiç kimsenin ona itiraz etme hakkı yoktur. Bununla beraber onu kabul etmemek gibi bir hakkı yoktur. Eğer istişare olmuşsa bu şekilde. Yani oy kullanılmış bir seçim sonucu eğer iktidara gelmişse. Birileri söyleyebilir, biz bunu kabul etmiyoruz. Sen gelsen, başkası sana öyle söylese sen onu kabul eder misin? Yok. Ne dersin? Beni halk seçmiştir dersin. Eğer o kabul edilmezse onu seçenler kabul edilmemiş demektir. Sizin fikrinizi, düşüncenizi kabul etmiyorum. İstişarenizi kabul etmiyorum demektir. Evet. Elbette ki bir insan olarak, mümin olarak değil, bir insan olarak eğer birileri çıkıp birilerine böyle ateş ediyorsa onu kabul etmek, kabul etmek insana, insanlığa yakışan bir durum değildir. Zaten mümin gönlü cennet olmuş, cennete dönmüş, insan için cenneti isteyendir. Değil insana silah sıkmak, onun gönlünü kırmaktan bile evet, Allah'tan korkar, haşyet duyar, titrer. Bir kelimeyle bile gönlünü kıramadığı gibi Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi bir mümin bir mümine sertçe bakarsa hakkı geçer. Bir mümin bir mümine tebessüm ederse sadaka vermiş olur. En ufak bir muamele bile sertçe baksa hakkı geçiyor. Tebessüm ederse sadaka vermiş oluyor. Mümin Allah'ın hesabını yapandır. Mümin Peygamber'ini kabul edip, O'nun söylediğini kabul edip, gereğini yapandır. Yoksa ben müminim demekle de kimse mümin olmaz. Elbette ki mümin, mümince tavri sever, mümince olmayan hiçbir tavrı da sevmez. Hele böyle zulüm zulmü asla mümin kabul etmez. Kabul ederse zaten zalimlerden olur, onlardan olmuş olur. Evet. Efendim, bir izleyenimiz Selamun aleyküm Aleykümselam. Çok tehlikeli günler geçirdik. Böyle bir günde millet olarak bir ve beraber olmamız, irademize karşı yapılmaya çalışan bu zulmün karşısında yek vücut olarak durmamız gerekirdi. Fakat bazı kesimler bunu bir parti davası olarak gördü. Sanki sokaklara çıkıp bu zulme dur demesi gerekenler sadece iktidara oy verenler olmalı diye düşündüler. Bazı partiler böyle bakıp kendilerini bu durumda geri planda tuttular. Sanki ateş onları da yakmayacakmış gibi. Hocamız bu durumda ne buyurur? Evet. İşe e, merkezinden bakmak gerekir. Yüzünden değil, içine bakmak gerekir. Böyle yapanlar <gülüyor> neyi düşünerek öyle yapıyor? Onların bir düşündüğü vardır. Onlar kendi gönlündekilerini ortaya koymuş olurlar. Aslında haktan yana olmadıklarını, imandan yana, müminden yana, insandan yana olmadıklarını, şeytandan, iblisten yana olduklarını ortaya koyarken, gizleyip ortaya koyuyor. Gizleyip öyle ortaya koyuyor. Evet ben bunu kabul etmiyorum diyor ama, ama dediyse bir bahane uyduracak. Yani asıl içindekini gizleyecek. İçindeki nedir? İçindeki iblisin ona verdiği vesvesedir, ona vahyettiğidir. Şeytan dostlarına vahyeder. İblis ona diyor, böyle hareket et. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe destek verme. Ama diyor eğer bir şeyler de söylemezsem bu durumda benim ne mal olduğum anlaşılır. Bu anlaşılmazsın diye bir şeyler de söyle. Ne söyle? İşte biz darbeye karşıyız diye. Darbeyi lanetliyoruz diye. Darbe kötü bir şeydir diye bir şeyler söyle. Söyle ki bu içindekini gizleyebilesin. Müminler bunu görmesin. Mümin derken kendini mümin zannedenler, o zayıf müminler, imanı olmayan, sadece imanın inanmak olduğunu zannedenler, imanı yoksa da imanıyla bakamıyor ya. Zaten onu göremiyor. Bu anlamasın? Senden yana olsun. Senden kopmasın, kopmasın ki ben ona bir şeyler yapayım. İblis ona öyle söylüyor. Gerekeni ona da yapabileyim. Onu da seninle beraber cehenneme sürükleyebileyim. Zaten öyle yapıyor. Üteki bakıyorsun diyor ki işte onlar da haklıdır, onlar da desteklenmezler. Sanki bir partinin bu işi yapması gerekir. Parti ile ne alakası var? Ateş senin evine geliyor, evine. Komşunun evi yanıyorsa senin, Evin de yanacak demektir. Sonra ateş evrin önüne kadar gelmiş, sen hala ateşi görmezden gel. Bu durumda senin başka bir fikrin var demektir. Senin başka bir e, görüşün, emelin var demektir. Ateşi görme, yansın diyorsun aslında. Çünkü o yahandan yanasın aslında. Düşmandan yanasın. Ama kendini gizliyorsun. Ama sen kendini müminin ferasetinden gizleyemezsin. Müminin imanından gizleyemezsin. Ancak imanı olmayanlar sana kanar. Sana sen doğru yapıyorsun der diyebilir. Ancak onları kandırabilirsin. Yoksa şeytan mümini kandıramaz. İblis insanı kandıramaz. Kandırdıysa o bilerek onun tuzağına düşmüş. Ona arkadaş olmuştur. Ona dost olmuştur. Evet, mümin mümince bakar, ferasetiyle bakar, basiretiyle bakar. Bununla beraber kimin hakta olduğunu kimin batılda olduğunu bilir ve anlar. Batılı destekleyenler batıldadır. Bununla beraber hak geldiğinde haktan yana olmayanlar batıldadır. Yani ben o tarafta durmuyorum ama başka tarafta da durmuyorum. O fark etmez. Yani hak gelmişse haktan yana durman gerekir. Yoksa batılda kalmış olursun. Bununla beraber evet söylemiştim. Nuh aleyhisselam gemiyi yapıp gemiye davet edince iman edenler gemiye bindi. Ona düşman olanlar gemiye binmedi. Zaten düşmanlık yapıyordu. Buna beraber kendini akıllı zannedenler de ona iman etmeyenler de gemiye binmedi, binemez. Yani Allah'ın Nebis'i Nebisiyle beraber olamadı, olmadı. Onun davetini icabet edip onun gemisine binmedi. Onunla beraber hareket etmedi. Ne oldu? Hepsi boğuldu. Hepsi helak oldu. Hepsi azabın, gazabın içinde kaldı. Bu her zaman için böyledir. Ya haktan yana tavrını koyar, hakta olursun ya da batılda kalırsın. Evet. Tavrını koymayanlar, koyamayanlar birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yana olamamıştır. İnsandan yana olamamıştır. İblisten yana olmuştur. Kendini neyle savunursa savunsun bu böyledir. Hangi gerekçeyle ama derse desin bu böyledir. Söyledim. Hayat zaten bundan ibarettir. Ya Allah'tan yana tavrını koyarsın, Haktan yana tavrını koyarsın, insandan yana, insanın Hazreti insan olmasından yana tavrını koyarsın, hayırdan yana tavrını koyarsın, cennete gitme yolunda tavrını koyarsın, ya da batılda kalır, küfürde kalır, şirkte kalır, nifakta kalır, zulümde kalır, karanlıkta kalırsın. Allah verdiği aklın hesabını sorar. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Cehennemlikler cehenneme giderken, cehennemin kapısındaki bekçileri, o melekler onlara sorarlar. Size bu günü haber veren Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Onlar ne derler? Evet, geldiler, söylediler. Ama biz onları dinlemedik. Dinlemedik, aklımızı kullanmadık. Dinleseydik, aklımızı kullansaydık, aklımızı kullansaydık zaten onları dinlerdik. Onları dinleseydik, aklımızı da kullanmış olurduk. Dinlemedik, aklımızı kullanmadık. Onun için bugün ateş ehli olduk. Çünkü onlar dünyadayken de ateşten yanaydı. Ateşten yana. Zulümden yana. Köfürden yana. Böyle... Kam dökülmesinden yana, düşmanlıktan yana tavır koydular. Gidecekleri yerde ateş olur. Ateşlerini burada beraberinde götürdüler. Evet, birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, hayırdan, açtan, muhabbetten yana olmayanlar ateşten yana olur. Buradaki ateşini götürür. Cehennemde yerini hatırlıyor. Belki işin en kötü tarafı, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi kıyamet günü en çok hüsrana uğrayanlar doğru yaptığını zannedip yanlış yapanlardır. Çünkü onlar yaptıklarından bir de karşılık beklerler. Güzel yaptık diye. Kendini öyle savunuyor. En çok hüsrana uğrayanlar bunlardır. Hele bir de İman ettiğini söylüyor, iddia ediyor. İmanım var diyor. Ben Allah'ın kuluyum. Kul olma yolunda, cennet yolunda yürüyorum diyor. Bakıyorsun ki ateşten yanadır. Ateşi yakanlardan yanadır. Tefrikadan yanadır. Ayrılıktan yanadır. Azaptan yanadır. Bunu söylerken, bunu yaparken bir hak, bir hukuk davasındaymış gibi kendini gösterir. Şeytandan yana olduğunun farkında bile değildir. Allah'ın ayetleri okununca onlara dinlememiş, anlamamış gibi yapar. Ama der, bir bahane üretir. Kıyamet günü Allah onları Hesaba çekerken Evet siz böyle böyle şeyler yaptınız Ama der o da, Allah da onlara Ama iman etmediniz Böyle güzel şeyleri yapmayı Yaptığınızı düşündünüz ama Sizin bu yaptıklarınız yanlıştı Beni dinlemediniz Peygamberimi dinlemediniz Nebilerimi, Resullerimi dinlemediniz Size göre güzel olmaz Size göre hak olmaz Hak'ı hakta araman gerekirdi. Yanlış yerde aradın. Tefrikada aradın. Kan dökmekte aradın, zulümde aradın. Sen orada hakkı nasıl bulabilirsin? Evet. Efendim, Adana'dan Gürkan Demir. Hayırlı akşamlar. Hayır. Millet darbe girişimi yapanlara karşı idam istiyor. Acaba idam edilmeleri doğru bir ceza yöntemidir? yöntemi midir? İdam. Allah'a göre bakmak gerekir. Kim? Haklı bir sebep olmaksızın, yani bir cana kıyma karşılığında olmaksızın birini öldürürse, ona kısas gerekir. Aynı ile öldürülmesi gerekir. İdam. İdam bu zaten demek. Evet. Bu darbeciler eğer yüzlerce insanın ölümüne gereksiz yere sebep oldularsa neden böyle yaptınız diye sorulsa iktidarı istiyoruz. Yani bu iktidar senin babanın malidir. Nedir bu böyle? Bunun için öldürüyorum. Bundan daha büyük bir zulüm var mıydı? Niye bunu yapıyorsun? İşte Yahudisi, Hristiyanı öyle istiyor. Yani onun sahipleri öyle istiyormuş. Böyle bir durumda olması gereken şey elbette ki idamdır. Hem de ibret olsun diye. Evet, Asılmaları gerekir, idam edilmeleri gerekir. Elbette ki işi yapanlar, işin farkında ve bilincinde olanlar Suçu bilerek işleyenler, askerler için değil. Evet, asker orada emir almıştır. Bir kısmı nereye gittiğini bile bilmemiştir. Onlar için söylemiyoruz. Ama eğer haberi varsa onun da ona göre cezası verilir. Fakat işi böyle o rütbesi olanlar hepsi bilerek, isteyerek herhangi bir mevki, makam peşinde olduklarından dolayı kabul etmişlerdir, tercih etmişlerdir. Bu durumda olması gereken hepsinin idam edilmesidir. Sadece böyle idam edilmesi yetmez. Söyledim. Aleme ibret olsun diye. Bir daha kimse böyle bir şeyi aklından düşüncesinden geçirmesin diye ibret olsun diye açık bir alanda hepsinin idam edilmesi gerekir. Orada milletin gözü önünde. Milletin uçağını alıp, tankını alıp helikopterini alıp onunla milletin üzerine ateş açan Buna beraber tankıyı milletin üzerine sürüp altında öldüren, ezen kimsenin cezası idamdır, idam olması gerekir. En azından darbe suçunun idam olması gerekir, darbeye kalkışanların suçunun da idam olması gerekir. Evet. Efendim İstanbul'dan Süleyman Nazif. Selamünaleyküm Hocam. Hocam. Bu darbe girişiminin Fetullahçıların yaptığına dair kesin bir delil var mıdır? Eğer öyle bir eğer oysa böyle, böyle özür dilerim efendim. Eğer oysa bir cemaat hocası nasıl bir ülkeyi böyle karıştırır? Evet. Söyledim başta. Bunu böyle bir cemaate mal etmek yetmez. Kurtarmaz yani. Bu cemaat büyük bir cemaat. Bu cemaat iblisin cemaati. İçinde Yahudisi vardır, Hristiyani vardır, Müşriki vardır. Buna beraber münafıkı vardır. Münafık. Kendini koca gibi gösterir. Şeytan zaten öyle yapıyor. Şeytan sağdan gelince kendini başka türlü gösterir. Kendini haktan yana gösterir. Aynı şekilde kendisini tabi olanları da insan olarak bir cemaat halinde haktan yana gösterebilir. Ama iblisin cemaati şeytanın cemaatidir. Şeytana hizmet eden bir cemaattir. Derdi Allah değildir. Allah'ın rızası değildir. Buna beraber bunlar hepsi tek bir cemaattir. Küfür tek bir ümmettir çünkü. Bir de şöyle bakmak gerekir. Yani cemaatin başındakine bakıp onu bir tek hesaba çekmek doğru değildir. İblis bir tanedir değil mi öyle? Ama cinlerden iblisi kabul edenler tabi olanlar şeytan oluyor. Öyle değil mi? Bütün suçu iblise yüklemek doğru olur mu? Doğru değil. Onun peşinden gidenler şeytan oluyor zaten. Hepsinin yeri aynıydır. Onun peşinden gidenler de en az onun kadar suçludur. Yani şeytanlar da iblis kadar suçludur. Hatta onlar iblisten daha aşağılıktır. Neden? İblis bir kere düştü. Evet. Öteki her gün tekrar tekrar düşüyor. Dönme, tövbe etme imkanı vardır. Şeytanların. Evet. O bir koca olarak kendini takdim etti. Onun peşinden gidenler, ben müminim dedi. Değil mi? Müminim dedi. Ben Müslümanım dedi. Hatta, bir mümin olarak Allah yolunda hizmet ederiz dedi. Elbette ki, peyg peygamberi bilmediği için, tanımadığı için, peygamberi metodu bilmediği için, körü körüne işte onun peşinden gidiyoruz. Söyledim biraz önce mümin feraset sahibi basiret sahibidir. Yani Allah için kendi gönlümüze bir bakalım. Bir de adamın yüzüne bakalım. Yani o yüzde nurdan eser var Ya Bir mümin olarak yani feraset olmasa bile onu görüyorsun. Hiç şimdiye kadar onun tebessüm ettiğini gören var mıydı? Resulullah Efendimiz'in en öndeki vasfı tebessüm etmekti. Hiç tebessüm ettiğini gören var mıdır? Bir kere tebessüm etmiştir. O da papazlar onu övünce tebessüm etmiştir. En sevindiği an o an olmalıdır. Yani eğer mümin ferasetle Allah'ın nuruyla bakıyorsa bunu görmelidir. Bunu göremeyenler, bunu anlamayanlar, bilmeden anlamadan onu bir koca olarak kabul edenler, bir alim olarak kabul edenler, kendi imanını kontrol etmelidir. Nasıl oldu da görmedim. Nasıl oldu da bunu anlamadım. İmanından şüphe etmelidir. İmanında sorun var. Hayır diyelim ki, baktın anlamadın. En azından konuşurken anlamalı değil miydi? Konuşurken. Yani konuşurken bir Mümin, bir Müslüman o imanından dolayı ağzından nur çıkıyor. Nur saçıyor. Eğer onun gönlünde küfür varsa duman çıkıyor ağzından. Yani bunu göremedim. Yani en azından bunu hissetmen gerekirdi. O pis kokusunu hissetmen gerekirdi. Bir mümin olarak hissetmen lazım. Bu mümin değildir demen lazım yani. Bunun başka hesapları var. Bu yalancıdır yani. Eğer bunu anlamadıksa, anlamadan birinin peşinden gittiysek bizim imanımıza tövbe etmemiz lazım. Bu iman, iman değildi. Ferasetle bakamamışsın, anlamamışsın. Gereksiz yere mümindir diye direnmişsin. Ya da senin başka bir hesabın olmuş. Dünyevi bir hesap. İşte burada olursam bir mevkuya gelebilirim. Burada olursam, bu cemaatin içinde olursam daha güzel ticaret yaparım deyip kendini kaldırmışsın yani. Yani bilmiyordun. Bari bir feraset ehline, basit eline sorsaydın. Eğer bilmiyordunsa. Sorsaydın. Sana ger gerçeği söylediğinde neden diye sorsaydın o da sana izah etseydi. Çünkü bundan sorumluydur. Sorununca bundan sorumludur. Evet. Başkasını kıramıyoruz. Kendimizi kınıyoruz. Kör olduğumuz için. Madem ki körsek Bari gören biriyle beraber olalım. Yürü, gören biriyle beraber yürüyelim. Evet. Efendim, Ankara'dan bir izleyenimiz e, askerleri, askeriyedekileri yani asker ve komutanları demiş efendim Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle kıyaslarsak onların halleri nasıl Hı. olmalıdır? Hangi kurum olursa olsun böyle bu şekilde onları toptan bir hesaba çekmek doğru değildir. Her kurum böyledir. Biraz önce hocayı sorduk. kocalar arasında da öyledir. Askeriyede de öyledir. Emniyette de öyledir. Başka bir kurumda da bu böyledir. İnsanlar toptan hesaba çekilmez. Çünkü iman, kulluk, Allah'a abdiyet öncelikle özellikle bireyseldir. Sonra o... İman eden, bireylerden meydana gelen cemaat, hak üzere cemaattir. Allah'a davet eden cemaat olmuş olur. Böyle bakıldığında, içinde evet, müminleri vardır, velileri vardır, bununla beraber Allah'a dost olanları vardır. Orta yoldakiler de vardır. Bir de haddini aşıp kendine zulmedenleri vardır. Zalimleri vardır. Şu anda zalimleri bu işi yapmıştır. Hepsini toptan bir kefeye koymak doğru değil, yanlıştır. Söyledim. Her topluluk için, her kurumu için, her meslek sahipleri için bu böyledir. İnsanlara bakarken memleketinden dolayı, ırkından dolayı ya da yaşadığı o çevreden dolayı Onları toptan böyle hesaba çekip Hepsine aynı muameleyi yapmak Aynı bakışla onlara nazar etmek Doğru değildir Herkes Allah'ın kuludur, Kul olsun, abd olsun diye yaratılmış çünkü Kim kul olmayı kabul etti Rabbim Allah'tır dedi Ben Allah'a teslim oldum dediyse O güzel yapıyor, doğru yapıyor hakdadır o bir de Allah'a davet ediyorsa en güzel sözlü odur. Ama bir kısım insanlar da orta yolu seçer, kulunu yapmaya çalışır kendi harinde. Onlar da orta yolu seçmiş, hakta durmaya çalışmış, ebedi hayatını kazanmaya çalışmıştır. Ama bir kısmı da beyinsiz olana uyuyor. İblise uyuyor, şeytana uyuyor. Nefsine uyuyor, kendine zulm ediyor, zalimlerden oluyor. Allah zalimleri sevmez buyurdu. Zalimler Allah'ın sevgisini kaybedenlerdir. Zalimler insanlığını kaybedenlerdir. Allah'a abd olmayı kaybedince, Allah'a olan imanımızı, aşkımızı, muhabbeti bizi kaybedince evet insanlığımızı kaybediyoruz. Karanlıkta kalıyoruz. Zalimlerden oluyoruz. Rabbimizi kaybediyoruz. Rabbini kaybedenden daha bedbaht kim vardır? Bununla beraber Rabbinin rızasını, sevgisini, yakınlığını, dostluğunu kazanandan daha bahtiyar kim vardır? Daha saadette kim vardır? Eğer kul Rabbinin hesabını yapmazsa, ebedi hayatının, Hazreti İnsan olmanın hesabını yapmazsa, başka şeyler peşinden koşarsa Rabbini kaybeder. Ama Rabbinin rızası peşinde koşarsa bu durumda onun kazanamadığı bir şey de yoktur olmaz. Evet. Efendim Antalya'dan Müfit Yılmaz. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Az önce haber kanalları bu darbecilerin camilere ve derneklere bombayla suikast yapıp halkı kaosa sürükleyip iç savaşa sebebiyet verebilirler deyip herkesin tedbir almaları gerektiğini bildiriyor. Hocamız bu konuda ne buyurur? Allah razı olsun. Geceniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kardeşimize de selam olsun inşallah. Bu konuda tedbirimizi alıyoruz. Tedbirimizi çok daha önceden en baştan beri alıyoruz zaten. Doğrudur. Aynen böyle. Bu onların yaptığı plan değil. Bunların akıl hocası iblis'tir. Elbette ki en büyük düşmanlığı oraya yapar. Ortalığı karartmak için, kavusa döndürmek için elbette ki ilk saldıracağı, ilk böyle bombalayacağı yerlerden bir tanesi mescitlerdir, camilerdir. Bununla beraber medreselerdir, dergahlardır. Allah denen yerlerdir. Ama mutlaka müminin, Ayık olması gerekir. Feraset sahibi olması gerekir. Bu tedbiri alması gerekir. Evet. Bu tedbiri alıyoruz. Bütün kardeşlerimiz mutlaka bu tedbiri almalıdır. Herhangi bir sorun çıkınca, sıkıntı olunca da bunu onlardan da bilmelidir. Söyledim. Zaten küfür tek bir millettir. Bu durumda biraz önce Haris kardeşimizin de söylediği gibi müminlerin de tek bir millet olması gerekir. Bir ve beraber olması gerekir. Mesela evet, Irak'ta olsun, Suriye'de olsun cami bombalıyor. Kim yaptı? Diyor Şiiler yaptı. Ya da Şiilerin camisi bombalanıyor. Kim yaptı? Sünniler yaptı. Halbuki şey alakası yok. Bunu yapan İblis'e kur olmuş, avdolmuş olanlardır. Eğer biz kardeş olabilseydik, onlar bunu beceremezdi. Bizim yanlışımız orada, kardeş olamayışımızda. Kardeş olmayınca bu sefer birbirini suçluyor. Evet. Sorun nereden gelirse gelsin, sıkıntı nereden gelirse gelsin, silah nereden gelirse gelsin, mermi nereden gelirse gelsin, bomba nereden gelirse gelsin, Bilelim ki onu gönderen iblisin kendisidir, şeytanlardır. Şeytana kul olmuş, şeytana söyledim biraz önce köpek olmuş olanlarındır. Bizim de tav tavrımızı yekin ortaya koymamız lazım. Bir ve beraber olarak, müminler olarak tavrımızı ortaya koyup bu e, bunu karşılamamız gerekir, söyledim. Nasıl gerekiyorsa öyle. Ne buyurdu Allah ait kelimede düşmanın fevkinde bir silahla silahlan. Silahlanmak zorundasın yani. Onların fevkinde bir silahla. Bu durumda onlar nasıl savaşıyorsa senin mukabeleyi öyle yapma mecburiyetin vardır. Sana başka bir imkan tanımıyor zaten. Evet, önce tedbir almak gerekir. Önce sessizce müdahale etmek gerekir. Ama iş Varacak yere vardığında, gerektiği gibi muamele etmen gerekir. Yapılacağı başka bir şey yok. Evet. Efendim bir izleyicimiz, benim ayetlerden anladığım, siz de buyurdunuz efendim, sizin düşmanınız apaçık şeytandır buyurdu, bir de zalimden başkasında düşmanlık yoktur buyurdu. Bu zalimlere karşı düşmanlığı nasıl yapmak gerekir? Zalimler Bize nasıl bir muamelede bulunuyorsa Hangi silahla bize Saldırıyorsa bizim de O silahla ona saldırmamız Gerekir Mesela diyelim ki konuşarak saldırıyor Yanlışını Batırı hak diye Göstermeye çalışıyor Yanlışını doğru diye göstermeye çalışıyor Köfrünü iman diye göstermeye çalışıyor Yapman gereken şey nedir ile mukabele etmektir ...hakkı olduğu gibi ortaya koymaktır. Hakkın yolunu, silat-ı müstakimi olduğu gibi ortaya koymaktır ki... ...evet, hak gelince batıl zahil olur. Aydınlık gelince karanlık yok olur. Onun için köfrün, batılın, şirkin, nifakın iman karşısında, hak karşısında tutulması mümkün değildir. Yokluğa mahkumdur. Onun için haktakiler endişe etmez. Nur açıyor çünkü. Hiç batıl onun karşısında dayanır mı? Dayanmaz. Batıl fikirler, batıl düşünceler o hak olan vahyin karşısında, nuri karşısında tutunabilir, dayanabilir mi? Bu mümkün değildir. Eğer direniyorsa o zaman kendimizdeki hakta bak, hakka bakmamız lazım. Yoksa biz hakkı ortaya koyamadık mıydı dememiz lazım? Onun için ne diyoruz? Her türlü soruyu sormak serbesttir. Cevabı olmayan soru yoktur diyoruz. Neden dolayı? Allah'tan dolayı Allah her şeye cevap vermiştir. Ne diyoruz? Muhatabımızı karşımızda görmek istiyoruz. Öyle kadınlar gibi, divar dibinde konuşmayın diyoruz. Eğer varsa bir fikriniz buyurun gelin diyoruz. Ama diyelim ki zaten batıl bu şekilde mağlup olunca başka yollara başvurur. Neye başvurur? Zulme. Öldürmeye başvurur. Nasıl ki peygamberler geldiğinde, Resulullah Efendimiz geldiğinde, ne yaptılar önce? Önce bu delidir dediler. Deli diyelim, kimse onu dinlemezsin. Mecnundur dediler. Dinlemeyin dediler. Baktılar ki olacak gibi değil. Mecnuna benzemiyor. Bir de onun... E, Allah kendinden ona sevgi vermiş, ediyor, çekiyor, dinlememek mümkün değil. Allah vahyini yapıyor, Allah'ın ayetlerini okuyunca, Allah'ın ayetlerini cezbediyor bu sefer. Ne yapalım bu sefer? İşkence yapalım, olmadı dışarı sürelim. Şehirden çıkaralım, arışveriş yapmayalım, ticaret yapmayalım. Onu da yaptılar, o da olmadı, onu da böceremediler. Çünkü Allah insana akıl vermiş. Böyle bir durumda insanlar baktılar ki bunlar onlara zulüm ediyor. Aslında zalim onlar, olanlar, evet, peygamberi sahabesiyle beraber Medine'den dışarı çıkaranlardır. Bu sefer bir daha iman e, iman ettiler. Bunun da zarar verdiğini görünce bu sefer öldürmeye karar verdiler. Batının yapacağı budur, öldürmeye karar verdiler. Evet, Resul Efendimiz evet, hicret etti. Allah onu korudu. Olmadı. Medine'ye gidelim. Orada öldürelim. Niye? Ne demiş? Allah demiş. La ilahe illallah demiş diye. Başka bir şey var mıdır? Rabbimiz Allah'tır dediği için. Cennete davet ettiği için. Kim buna düşman olabilir? Elbette ki iblis. İblis'in de bir kendine göre hesabı var. Ama iblise uyanlar iblisten daha iblistir. Daha gerizekâridir. Bu her zaman için bu böyledir. Yani hak nurunu mutlaka tamamlar. Öyle buyurdu ayet-i de. Allah nurunu tamamlar. Kafirler bundan masa. kafirler bunu istemese de bu böyledir. Allah her bir kul için nurunu tamamlamayı dilemiştir. Her bir kul için. Önce bunu böyle anlamak gerekir. Yani kul kazansın. Hazreti insan olsun, Rabbine yakın olsun, dost olsun, varabileceği, kendi çabasıyla, gayretiyle, varabileceği en son noktaya varsın diye Allah ona imkan tanır. İmkan. Yani imtihana tabi tutar. Evet, bu imtihanın içinde her şey vardır. Kul eğer güzel yapmaya çalışırsa, Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışırsa, Allah'ın vahyine uymaya, Resulüne tabi olmaya çalışırsa kazanır. Allah o kul üzerindeki nurunu tamamlar. Ona tecelli eder. Nurunu tamamlar demek ne demek? Allah bütün isimleriyle tecelli eder, onu aşk eyler demektir. Buna beraber aynı şey aynı şey dünya için, dünya hayatı için geçerlidir. Allah'ın emrinin, hükmünün gönüllerde hakim olması için çaba gayret sarf ederken Allah yardım eder. Evet. O nuru tamamlansın diye yeryüzünde kulları Allah desin diye. La ilahe illallah dessin diye. Allah'a kulluk yapılsın diye. Muradı gerçekleşsin diye. Muradını, e, nurünü tamamlar. Nurünü tamamlama imkanı verir kullarına. Bunu yine kurun eliyle yapıyor. Hangi kullar bunu yapar? Yapabilir. Allah'ın nurünü üzerinde tamamladığı kullar bunu yapacak. Onlar hidayeti saçacak. İmanı saçacak. Allah'ın aşkını, muhabbetini saçacak. Sirat-i yürüyüp yürütecek. Allah'a yürüyüp, kullarını Allah'a vasıl edecek. Evet, Allah nurunu bu şekilde tamamlar, imkan verir. Ama zalimler de şeytanla beraber bu nurun tamamlanmaması için bütün çabalarını gayretlerini bütün hilelerini tuzaklarını kurarlar yaparlar ama onlar kaybetmeye mahkumdur hak geldiğinde çünkü batıl zail olur Allah nur ile tecelli edince karanlık karanlıklar yok olur karanlık gönüllü insanlar kaybeder evet. yokluğa mahkum olur kaybetmeye mahkum olur. Hemen hemen programımızın sonuna da geliyoruz. Son bir soruyla izniniz olursa kapatabilir miyiz? Evet. Efendim, İstanbul'dan Ahmet isimli bir izleyenimiz, geçen Ramazan ayında hep aşktan öteye yol yok demiştiniz. Efendim bu olayları aşk bağlamında nasıl yorumlarsınız? Evet. Aşktan öteye yok yok yol yok. Aşktan başka yol yok. Çünkü aşktan başka, aşk yolundan başka, bütün yollar uçurum. Bununla beraber bu uçurumlar cehennemin uçurumları. Allah'ın gazap ettiği yerin uçurumları. Aşktan öteye yol yok. Aşktan başka yol yok. Çünkü aşk imandır. Aşk Allah'a abdiyettir. Aşk birlik demektir, beraberlik demektir, kardeşlik demektir. Bizi bir ve beraber edecek olan aşktır, muhabbet, imanımızdır. Allah'a yakınlığımızdır. Ne kadar Allah'ı seviyor, Allah'a aşıksan, o kadar diğer insanları kardeş bilip onları sevebilirsin. Onlara yardım edebilirsin. Onlara aşkı tattırabilir, yaşatabilir. Aşkın yolunu gösterebilirsin. Evet. Aşktan başka yol yok. Aşktan öteye de yol yok. İnsan yolu yürürken aşkla başlar, iman etmekle başlar, aşkı kazanmaya devam eder. O aşkı kazanır. Yaptığı her güzellik, her iyilik, her kardeşlik, her ikram ona o Allah'ın sevgisini, aşkını, muhabbetini kazandırır ve ona hızla yol aldırıp onu büyütür. Manevi olarak onu büyütür. O büyüdükçe o aşkla, muhabbetle seyri, yolculuğu hızlandırır. Büyümesi hızlandır. Yani kemalata doğru kamil insan, Hazreti insan olmaya doğru yol alır. Varacak en son nokta nedir? Evet. Kalbinin aşkla dolması, o aşkın kalbinden her zerresine tecelli etmesidir, onun aşk olmasıdır. Yolun sonuna vardığında aşk olmuştur. Aşkla yola başlamış, adım adım yürümüş, yolun sonunda aşk olmuş. Aşk Allah'ın zati tecellisidir. Bütün isimleri zati isminden tecelli ediyor. Onun için kul Allah'ın hangi ismine muhatap olursa olsun aşka muhataptır. Allah'ın ilah ismine Allah ismine muhataptır. Allah ilahlığıyla Allah'lığıyla o ismiyle ona muamelede bulunmuştur. Ona düşen nedir? Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi görüp anlayıp gereğini yapmaktır. O ismi almak için gereğini yapmaktır. Yapınca kazanıyor. Neyi kazanıyor? Aşkı. Bu dünya pazarında aşkın ticaretini yapmaya gelmişiz. Dünya bir pazar. Müminin pazarıdır. Mümin aşk alır, aşkı satar. Ticareti aşktır. Bununla beraber onun bir ölçüsü vardır, terazisi vardır. Bu terazi aşktan olmalıdır. Aşka göre ölçüp biçip tartmalıdır. Aşka göre, imanına göre yani. Evet, ticaretini Allah ile yapıyor. Aşkın sahibiyle yapıyor. Aşkın sahibiyle ticaretini yaparken Allah'ın kullarıyla, mahlukatla muhataptır. O bilir ki, mümin bilir ki Aşk ehli bilir ki bir gönülden aşkın ticaretini yapar, kazanır. Aynı şekilde o gönülden eğer azabın, gazabın ticaretini yaparsa oradan da onu kazanır. İnsanı sevindirince, ona ikram edince, ona yardım edince, onun gönlünü alınca, onu sevindirince bilir ki bunun karşılığında Allah'ın sevgisini, aşkını kazanır. Onu kırınca, onu üzünce, ona zulmedince, ona sıkıntı verince o gene bilir ki oradan da evet Allah'ın gazabını alır. Çünkü insanın kalbi Rahman'ın arşıdır. Allah oraya tecelli etmiştir. Buna beraber o gönülden muamele eder, ticareti insanın gönlüyle yapıyoruz. Evet, aşktan başka yol yok, aşktan öteye de yol yok. Yolun başı da aşk, sonu da aşktır. Onun için söylüyoruz, aşksız insan ölüdür, aşık Allah ile dirildir. Gönül, evet, Rahman'ın arşıdır. Gönüllerden o aşkı kazanmaya çalışmamız gerekir. Ticaretimizi evet, insanın gönlüyle yapıyoruz. Dolayısıyla onun sahibiyle, Allah ile yapıyoruz. Öyle buyurdu ayet-i kerimede Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Güzel yapan aşkı kazanır. Allah'ın sevgisini kazanır. İnsanların da sevgisini kazanır. Ama güzel yapmayanlar yapamayanlar. Aşktan mahrum kalır. Mahşuktan mahrum kalır. Allah'tan mahrum kalır. Kendisinden, Hazreti insan olmaktan mahrum kalır. Allah'ın kendisine nefrettiği o kendi hakikatinden, ruhundan, Allah'ın nurundan, güzelliğinden mahrum kalır. Allah bizi aşksız olanlardan eylemesin. Allah bizi o aşkın ticaretini yapanlardan eylesin. Amin. Ticaretini Allah ile yaptığını bilenlerden eylesin. Amin. Evet, Allah ile aşkın ticaretini yapıp aşk olanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah bizi bir eylesin inşallah. Amin. Beraber eylesin. Kardeş eylesin. Birbirini gerçek manada Allah için sevenlerden eylesin. Amin. Bununla beraber Allah'ı sevenlerden Allah için sevenlerden eylesin. Allah bizi zalimlerden eylemesin. Amin. Kendine zulmedenlerden eylemesin. Amin. Başkalarına zulmedenlerden, zalimlerden eylemesin. Amin. Zalimleri destekleyenlerden eylemesin. Amin. Zalimleri destekleyen ahmak insanlardan eylemesin. Amin. Zalimlere haktaymış gibi muamele edip öyle savunan insanlardan eylemesin. Amin. İblisin tuzağına düşenlerden eylemesin. Amin. Allah inşallah bu memleketimizi de selamete çıkarır. Amin. Mümince tavrımızdan dolayı, tövbemizden dolayı, duamızdan dolayı inşallah Allah'ın rahmetini, sevgisini, Allah'ın yardımını hak eder. Buna layık olur. Evet, Rabbimiz bize yardım eder. Bununla beraber şeytana tabi olmuş düşmanlarımızı da kör eder, sağır eder. Onların müminler için, insanlar için kurduğu bu tuzağı onların başına geçirir. Onları kazdıkları kuyuya düşürür inşallah. Allah'ın Allah selamı, rahmeti, bereketi, hayri, muhabbeti, güzelliği, tecellisi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Mümin kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Allah bize rahmetiyle muamele eylesin inşallah Amin. selametini indirsin aynı zamanda selameti bizim elimizle indirsin inşallah Amin. Allah bizi birbirine selam eden selamet isteyen selamette kılmaya çalışan selamette olan kullarından eylesin inşallah Amin. bütün kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın. Esen kalın. Bizi yaratan Rabbimiz emanet olsun efendim.